Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çevremizi kuşatan Başımızın üstünü Dumanlı, bulutlu hale getiren Şu anda Şu anda Yeryüzünde, köşeye sıkışmış gibi bir görüntü üzerinden izlenen İslam'ı ve bu dönemin Müslümanlarını anlamamıza yardım edecek böylece de neden fayhattındayız dediğimizi izah edecek bir örnek vermek istiyorum. Bugün İstanbul'da 18.50'de güneş battı. Yani 18.50'den itibaren İstanbul'da hava kararmaya başladı. 20.10'da da yaklaşık olarak yatsı vakti girecek. Yatsı vakti girmesi ne demek? Lambasız dolaşılamayacak kadar havanın kararmış olması demek. Bir grup insanın saat 18'de güneşin batmasına 50 dakika kala filan Kaliforniya'daki filan vadide toplandıklarını. Ve güneşe sönsün diye üflediklerini kabul edelim. Saat 18'den 19'a kadar üfleyip durdular. Mesela 500 milyon insan. İşte güneşi söndürmek istiyoruz. Gerçekten de, Saat 19'da baktık ki güneş kararmış. Bu insanlar çıkıp işte 500 milyonun bir araya gelmesiyle oluşacak olan rüzgarın gücüne güneş dayanamadı ve güneş söndü diye bir propaganda yapmalarına ne deriz? Ne cevap veririz? Biraz aklı olan, az çok coğrafya bilgisi olan der ki, e zaten 18.50'de güneş batacaktı. Siz boşu boşuna ciğerlerinizi gördünüz, siz üfürdünüz ama batma vakti geldiği için güneş söndü. Siz güneşi söndürmediniz. Siz boşuna ciğer yordunuz. Aklı biraz böyle olan yani aklı bu olayı anlayacak çapta olan için yorum budur. Ama propagandanın etkisinden kendisini sıyracak kadar akıl nimetinden nasibi olmayan ne diyecektir? Hayret yahu adamlar becerip sonunda güneşi söndürdüler ya diyecektir Örneğin uçuk gerçekten ama her şeyin sosyal medya ile ölçüldü dizi filmlerin Adem Aleyhisselam'dan beri dizilmiş insanlık gerçeğinden daha gerçek kabul edilebildiği bir dünyada hiç şaşmam. Çevreciler, yeşilciler diye bir grup bir gün birleşip güneşi söndürme projesi üretebilirler. Ve buna da insanlar inanabilirler. Bundan pek şüphe edemeyeceğim ben. Çünkü mevcut insanlığın inandığı şeyler, olduğunu inandıkları şeyler bundan daha sefih, daha düşük, asla inanılmayacak şeylerdir belgelemek istiyorum sözüme. Allah Allah Halıkımız yaratıcı ve bütün kudretin sahibi olan Rabbimiz İslam'ın sahibidir İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Batı Oturmuş, söndüreceğiz İslam'ı diyor. Aynen böyle yapıyorlar. Ve sonunda, halkı Müslüman olan toprakların yöneticilerini köleleştirip, toprağın altındaki servetlerine üstündeki tarihi eserlere el koyup, sen, Pasaport alabilirsin sen pasaport bile alamazsın diye Müslümanları istedikleri gibi satın alabileceklerini hissettirip Müslümanlığı ve Müslümanları imha ettirdiklerini birilerine bunu yaptırdıklarını söyleme cesareti gösterdiler. Bir grup Müslüman tamamını Tenzih ediyorum. Ama yoğunluğu itibariyle bir grup Müslüman, sahibi Allah olan İslam için, devlet olma, halifelik bir döneme geçme, sınırsız, pasaportsuz, Mısır'dan Kafkasya'ya kadar Müslüman bir insanın dolaşma imkanının olması, gibi şeyleri hayal gördüler artık. Bu teknoloji, bu, birleştirilmiş milletler bu NATO ve benzeri güçlerden sonra artık bunun imkanı yok dediler tıpkı Kaliforniya'da bir çölde 500 milyon insan toplanıp üfürerek güneşi söndürdüğünü söylediği zamanki komikliğe benzer bir şekilde Allah'ın nuru olan İslam'ı Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı devlet olmaktan, yeryüzü hükümranı olmaktan men ettiklerini söylediler. Halbuki Allah'ın kitabı Kur'an, hak ile batıl arasında, yer yer batıl kaçıp gitmesin dünyadan diye, batıla da ara sıra sivrilme imkanı vereceğini, Allah Kur'an'ında söylüyor. 200 senede bir, 250 senede bir, şöyle bir 100 sene batıl da bir sıyrılsın. Hep mağlup mağlup geçirirse batıl, hep Nuh aleyhisselamın tufanıyla helak olursa, batıl adına savaşacak destekçi bulamaz şeytan. Bulamayınca kenara çekilir. E hak olmanın bir gereği yok o zaman. O sebeple Rabbimiz, bile bile bunu yaptığını وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ Şu insanları birbirine vurdurma hükmü olmasa Allah'ın hayatın yeryüzünde biteceğini Kur'an söylüyor. otilkel الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Allah söylüyor. Bu nöbetleşe bir pozisyonda hak sıyrılacak, iki asır sonra da batıl gelip diş gösterecek. Hem müminler bir enerji tazelesinler, hem batıl piyasadan çekilmesin. Hep zarar eden bir tüccar dükkan açmaz bir daha çünkü. Bunun böyle olduğunu, bu sebeple Allah, hem hilafet müessesesini liyakatla temsil edemeyenleri teedip etmek, hem de küfrü şöyle bir miktar çıkın piyasaya bakalım diye, sıyrılmış bir şekilde göstermek için Allah, bütün küfrü bir saniye içinde imha etmeye muktedir bir Allah olduğu halde, Kur'an'ına değil laf uzatılması, değil Kur'an'ının, Susturulması, ezanlarının susturulması, kalbinden bile bir kafirin Kur'an'ın aleyhinde bir şey düşünmesine karşılık bütün dünyayı imha etmek Allah'ın kudretinde olduğu halde. Buna rağmen Allah, haydi bir açılın bakalım, vahşiler diye, küfrü saldı diye, İslam'ın geleceğinin bittiğini zanneden, Allah'ı tanımak nimetinden mahrum Müslümanlar, Müslüman oldukları halde, iman ettikleri Rablerini tanımaktan mahrum olanlar, çevrelerindeki olayları, bir bomba atmak ve o bombanın tesiriyle 50 kişinin, 100 kişinin ölmesinden ibaret zannedenler, yani şu kainatta Allah'ın iradesi olmadan, İzni olmadan tek bir ağaç yaprağının kıpırdayabileceğini zannedenler, bu ağaç yaprakları kıpırdadığına göre kıpırdatmasına izin veren Allah'ın hikmetlerini kullarının anlayamayacağını anlayamayanlar, üfüre üfüre Kaliforniya'da birilerinin güneşi söndürdüğünü, zannetmesinden daha komik durumdadırlar. Daha komik durumdadırlar. Çünkü neticede güneşin bir enerji potansiyeli var. Nedir o? Rakamları telaffuz edemeyeceğim. Fiziki rakamları konuşamıyorum. Yüz katrilyon e, enerjisi var diyelim güneşin. Eğer bir birim, bir birim ateş mesela 10 üfürmeyle sönebiliyorsa ateş kanunu gereği 100 katrilyonsa güneşin enerjisi 100 çarpı 10 üfürme sistemini sağlayınca insan kağıt üzerinde güneş söner normaldir yani bu hayal edilebilir bir şeydir tahakkuku mümkün müdür? değil ayrı bir mesele buradan oraya kadar nasıl e, götüreceksin kanallarını falan, ya ayrı bir mesele ama, ya 5 kilo ateş için, 2 kova su yeterliyse, güneş de 100 kilo ise mesela, e demek ki 500 kova suyla söndürürüz güneşi. Kağıt üzerinde bu matematik hesabı yapılabilir. Neden? ne de güneş, cismi ve cirmi olan bir gezegendir. Suyuyla ateş arasındaki, güç kavgasının oranı da bellidir. Dolayısıyla şu katta şu oranda bir rüzgar veya su güneşin işini bitirir dese birisi bunu matematik olarak ispat edebilir. Ezeli ve ebedi kudretin sahibi olan Allah ve benim dediği Kur'an kaç kilowattlık bir güçtür ki ona karşı küfrün şu kadar kilowatı Kur'an'ı söndürebilir diyeceksin sen. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kurdurduğu devleti Allah beşer gücüyle mi kurdurdu? Bilal-i pazusuyla mı kuruldu o devlet ki? Küfür gelecek daha büyük bir pehlivanın eliyle onu bitirecek. Allah ben murad ettim, şeriatımın devleti olacak, benim peygamberimin halifesi olacak bu dünyada diyecek de nedir ki bütün insanlık, bütün insanlar bütün cinler, bütün melekler tamamı toplansalar, hayvanatı da destek için alsalar, teknolojilerini de yanlarına alsalar, Rabbimiz'in kudreti karşısında bu matematiksel bir değer taşır mı bir defa? Sonsuzla hangi rakam boy ölçüşebilir ki? Bir rakam için sonsuz diyorsun. Yoksa müminler, Son yüz seneden beri ümmeti Muhammed'in halifesi yok diye, Allah'ın kudretine ve azametine rakam mı biçmeye başladılar? Allah'ın gücü şu kadardır mı demeye başladılar. La kattarallah, maazallah. Böyle bir şey diyen yok şüphesiz. Ama güneşin söndürülmesi matematiksel olarak mümkün olduğu halde, bunu hayal etmeyi bile komiklik bulan insanlar, Kaldı ki bu matematiksel olarak mümkündür. Çok mümkündür hem de. Ama ümmeti Muhammed'in Allah imanı, Allah'ın kuvveti, kudreti, azameti, kahhar oluşu, bütün bunları Ne zaman açtı müminler ki, Allah dini için, sonsuz bir mağlubiyet takdir buyurmadığı halde, küfrün, zelil, domuz etiyle beslenmiş kafirlerin, domuz etinden başka et yememiş kafirlerin, alkolik annelerin, babaların, çocukları kafirlerin, hesabıyla, kitabıyla, ölçümüyle, Allah'ın Kur'an'ı asırlarca yeryüzünden kaldırılabilir diye rüya görse mümin sabahleyin beni cin çarptı diye psikiyatiye gitmesi gerekir. Böyle bir rüya bile delirdiğinin işaretidir. Bunun rüyasını görmeye bile tahammül edemez mümin. Kimi konuşuyoruz biz? Abbasi medeniyetini mi konuşuyoruz? Ömevi medeniyetini mi, Selçuklu'yu mu, Osmanlı'yı mı konuşuyoruz ki Osmanlı çöktü, Selçuklu çöktü, Abbasiler çöktü der gibi Kur'an çöktü diyeceğiz neredeyse maazallah. Bir gün büyük bir sahrada milyarlarca insan toplanmış günesi söndürme deneyimi yapıyorlar dense ben gülmem, helal olsun ne deli varmış bu dünyada derim ama Olur mu olur da hani, en azından bulutların yörüngesi değişir de, çok bulutlar toplanır da, işte güneşle aramızdaki mesafe azalır, ne bileyim olur mu olur hani, hani hani olur mu olur derim. Lakin, mümin olarak, bir kadının rahminde dokuz ay bekleyecek kadar cılız yaratılmış. Pis bir sudan, Pis bir yerde 9 ay bekletilerek yaratılmış insanlar toplanacaklar da alemlerin Rabbi olan Allah'ın şeriatını yeryüzünden kaldırdık diyecekler. Ne vahim, ne ağlatan, ne çıldırtan bir yanlış üzerinde yürütülmüşüz. Yüz senedir. Gelmiş de demokrasi, Gitmezmiş bir daha şeriat gelsin diye. Gelmiş laiklik, artık Müslümanlığı, laiklik bazında yaşamamız gerekirmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun derim ben buna. Keşke Kabe bir depremde yıkılsaydı da, tutaklarımızda tuğlalarını taşıyarak, yeniden onu yapsaydık ne kadar kolay bir şeydi bu. Ta, müminlerin yüreğindeki, bu büyük Allah imanı sarsılmasaydı. Keşke Kur'an-ı Kerim'i Kur'an kurslarında ezberletilen ve sonra da cenazelerde harçlık toplamak için insanların okuduğu bir kitap değil de, Allah ile aramızdaki bir ip olarak görseydik de, bir ucu Allah'ta, öbür ucu ümmet olarak elimizde deseydik. Biz aslında, Allah'a olan imanımızda sıkıntı yaşamışız. İmanın şartlarını saymışız ama, sadece altı kelime söyleyerek saymışız onu. Allah derken, tüyleri diken diken olan, bir nesil olmamız gerekirken, sadece içinde kelime-i geçen ilahiler okuyabilmişiz. Oku ilahi sabaha kadar coştukça coş. Devirde bir semaveri tam mükemmel Müslüman o zaman. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Ni'mal mevla ve ni'mal nasir. Allah'ım la tuhlikna bima faale sufa'u minna. İnhi illa fitnetuk. Bu ne afettir. Allah murad edecek. Şeriatı kıyamete kadar payidar olsun. Kur'an kıyamete kadar hükümran olsun. Kur'an kurslarında okunsun değil, hükümran olacak Kur'an. Sonra da Müslümanların tesettürlü kadınları, sakallı beyefendileri kalkacaklar Allah'ın Kur'an'ındaki zor anlaşılır, zor anlatılır ayetler diye tasnife kalkacaklar Kur'an'a. Biz belamızı başka yerde aramayız artık. Bela nereden geldi bize? Bunu anladık. Allah'ın kitabı bu yahu. Allah bunun sahibi. Osmanlı halifesini kovmuşsun sen. Kim Osmanlı halifesi? Kim Abbasi halifesi? Kim Emevi halifesi be? O isim takısı sadece adresi belli olsun diyedir. Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhissalatu vesselamın vekili o sen onu kovmadın Resulullah'ın sesini kıstın bu topraklarda zannetsen güneşi söndürdüğünü zannet hayır 18.50'de güneş batacak takvim yazıyor zaten akıllı kıt herif aklı kıt basireti zayıf herif takvime bir bak ya takvime bir bak 18.50'de zaten güneş batacaktı boşuna ciğer çürüttün Sonra da o takvime bir daha bak, bir daha bak, Allah'ın izni keremiyle sabah 7.20'de de güneş ışıklarını yeniden saçacak, sen istediğin kadar üfür, ciğerini, dalağını, böbreğini çürüt, Allah güneşin doğma vakti geldiğinde onu doğuracak, seni de kavuracaktır o güneş biiznillahü teala. Kavuracak seni. Ama domuz etiyle beslenmiş kitle bu olaydan bir şey anlamaz ki. Onları hayatları için örnek ve ideal zannedenlerde hiçbir şey anlamadan geçip geçiştireceklerdir şüphesiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben öyle bir Allah'a iman ettim ki. O, Ölüden diriyi çıkarıyor. Diriden de ölü çıkarıyor. O peygamberinin karşısına bu kemikleri toz olduktan sonra yeniden kim yaratacak diyen müşrikler geldiğinde ilk yaratan, ilk yaratan yeniden yaratacak. İlk kim çıkardıysa ana rahminden insanlığı yeniden o yaratacak diyen Allah benim Allah'ımdır. Medine şartlarında mıyız? Orta çağda mıyız? Hala insanlık şu çağı bu çağı geldi biz. Yeniden Kur'an medeniyeti mi? Nasıl bu medeniyeti kuracaksın diye sorana benim cevabım budur. İlk defa kim yarattıysa o yeniden diriltecek mezarından dediği gibi Allah. Medine'de kim kendi adına şeriatı adına devlet kurduysa İslam'ı yeşerttiyse, ezanları bütün kainata duyurduysa o gelip yeniden şeriatını getirecektir. Ben değil. Benim derdim o şeriatının gelip gelmemesi, halifesinin gelip gelmemesi değildir. Benim derdim acaba melekler beni bu sistemin, bu şeriatın, bu hilafetin yeniden gelmesi için çalışanlar arasında mı görüyor? Bunun için uykularım kaçmış. Bunun için dert küpü olmuş halde mi beni görüyor melekler? Yoksa işi hocalara havale ettim, yazar çizerlere havale ettim, siyasetçilere havale ettim. Onlar halleder ben işime bakayım diyen savsakçı Müslüman olarak mı görüyor beni melekler? Benim derdim budur. Medine'de Bilal mi kurdu bu devleti? 314 kişiyle kazanılan Bedir Savaşı'nı o 314 kişi mi kazandı yoksa 3.000-5.000 melekle orayı cihat meydanını zaferle bitirecekleri bir şekilde destekleyen Allah mı kurdu? İman bambaşka bir şey kardeşlerim. Güçlü bir iman taştan su çıkarır. Çürümüş bir iman da okyanus kurutur. Okyanusu bile suçsuz bırakar. Çürük bir iman. Elhamdülillah. Allah'adır imanımız bizim. Allah'a. O Allah ilk yaratandır. Her şeyin sahibidir. Sözün sahibidir. Ölümün ve hayatın sahibidir. O kadar büyüktür ki benim Allah'ım. O kadar büyüktür ki. Öyle büyük bir Allah'ım var ki benim. Ona... Bütün hıncı ile düşmanlık eden iblise kaç on bin senedir hayat veriyor ve güç veriyor. Allah bu Allah'tır. Bırak beni sana kıyamete kadar düşmanlık yapayım dedi. Bıraktım seni yap yapacağını dedi Allah. O zaman bana güç ver dedi. Güç verdim sana dedi. O Allah'tır bu işte. Bugün bu güneşe üfürerek söndürdüğünü zannedenlere ciğer veren de Allah'tır. Halifesini, ümmeti Muhammed'in başını sürgün ettiğini zannedenler, çöpçüler, çöp kafalılar, domuz etiyle beslenmişlere hayran olanlar, bir şey yaptık zannediyorlar, hayır. Hayır. Allah bazı kullarını teedip edecekti. Teedip edecekti de köpeği saldı. Koyunlar şöyle bir toplansınlar diye. Köpeğin bir gücü yok. Güç Allah'ın gücüdür. Kudret onun kudretidir. Azamet onun azametidir. Sıkıntı kafirlerin çok güçlü olmasında değil. Müminlerin bu azim olan kerim olan rahim olan rabbimiz Allah'ı hakkıyla tanıyamamalarıdır. Her gün defalarca duydukları Allahu ekber sözüne bir anlam yükleyemamalarıdır. Allahu ekber derken kainattaki en büyük itirafı en büyük güç odağını ve güç sahibini işaret ettiği halde bu namazda bile Allahu ekber'le başlayan namazda bile bu kaliteyi koruyamaması Müslümanların Müslümanlık pozisyonunda kalanların sorunudur. Bu sebeple değerli kardeşlerim gelecek İslam'ındır sözü Asla ve kat'a bizim temennimiz filan değildir. Gelecek İslam'ındır sözü çok şirin ve hayallerimizi suçluyor. Müslüman olarak zaten böyle olmasını istiyoruz diyemeyiz. Gelecek İslam'ındır. Yarın sabah da olur bu. Bir dahaki senenin yarın sabahında da olur. Filan gelecekte de olur. Allah ne zaman murad ederse. Gelecek İslam'ındır sözü, bizim Allah'a imanımızın canlı veya ölü olduğunu gösteren bir sözdür. Gelecek İslam'ındır sözüne karşı benim içimden gelen refleks. Elbette, elbette. Ne geleceği be? Ne demek gelecek İslam? Şimdi de İslam'dır zaten. E, devleti yok. Ben varım ya. Benim yüreğim en ince kılcal damarlarına kadar İslam'a devlettir ya Allah'a hamdolsun. Çocuklarımla, eşimle, dostlarımla devletiz ya biz İslam'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi yok. Ne demek halifesi? Onun adına şeriatını yaşatan demek. Ben varım ya. Ben Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorum ya. Ben yaşadıkça sallallahu aleyhi ve sellem diye toprak inliyor ya, halifeyim işte ben. Ben halifeyim. Yüreğim İslam'a devlettir. Benim kurduğum aile yuvası İslam'ın en güçlü devletidir Allah'ın izniyle. Dolayısıyla İslam şimdi de vardır. Kaldı ki gelecekte zaten var olacak. Bu refleksim benim Allah'a ne kadar itimat ettiğimin sembolüdür. Allah'a sonsuz itimadı var. Dininin geleceğine sıfır itimadı var. Ya da tıraşlanmış dinin gelebileceğini düşünüyor. Bu asırda Kur'an'ın devlet ahkamını uygulamak mümkün değil diyor. Senin bu Domuz eti yiyenlerden beslenmişlere hayran olan kafanla elbette mümkün değil. Ama Allah bir nesil getirir. O delikanlıca nesil Allah'ın şeriatını sınırsız bir şekilde yüreklerine tatbik ederler. Biz buradayız ya Rabbi. Hazırız. İmanımız hazırdır derler. Biz bir fantazi içerisinde değiliz. Biz herhangi bir şekilde bin kere öldürülüp bin kere diriltilsek, bu kafayla Allah'ın izniyle dirilmek için varız. Ve hiçbir şekilde topraklarımızda olup bitenleri, asla ve kat'a olmaması gereken ve bizi bitirecek, süründürecek olaylar olarak görmüyoruz. Bizim Allah her cepheden, fotoğrafımızı çektiğini düşünüyoruz. Nimetler yağdırıyor, kimliğimizi görmek istiyor. Bocalattırıyor, direnme kapasitemizi görmek istiyor. İç sorunlar veriyor, aile içi, sosyal ilişkilerdeki sorunlarla imanımızın yalpalayıp yalpalamayacağını görmek istiyor. Fakirlik veriyor, paraya mı Kul olmuştum, Allah'a mı kuldum onu görmek istiyor. En yakınımdakilerle hastalık sınavına tabi tutuyor beni. En yakınımı zamansız dediğim bir zamanda alıyor, ölüyor. Ölümle beni karşılaştırıyor. Allah hay ve kayyumdur ya, kim ölürse ölsün bu dünyada. İnna lillah. Biz zaten Allah'tan gelmiştik. Allah'a gideceğiz ya deyip demeyeceğimi görmek istiyor. Kesinlikle şeytan ve şeytana ayak oyununa alet olmuşların asla ve kata Allah'ın murad etmediği levh-i mahfuzunda insanoğlu yaratılmadan binlerce sene önce kader olarak yazmadığı hiçbir şey asla ve kata olmuyor bu dünyada. Bir kafir uçağın bir kasabada Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da veya başka bir yerde bombalayarak öldürdüğü bebekler meleklerin gözünden kaçan şeyler değildir. Allah'ın mi'at dolsun, bu ümmetin Muhammed'i yeniden ayağa kaldıracak müceddidin vakti gelsin diye, hızlandırdığı süreçtir sadece. Asla ve kata. Rabbimiz yanlış yapmaz. Rabbimiz hikmetsiz bir iş yapmaz. Rabbimiz kullarının daha iyisini yapabileceği bir iş yapmaz. Bugün bebeği filan yerde öldürülen anneler o bebeğin onun eteklerinden asılıp onu cennete götürdüğü gün keşke çocuğum öbür çocuğum da ölseydi iki çocuk birden beni cennete götürselerdi diyecektir. Ölümü temenni etmiyoruz. Ölümcül olaylar temenni etmiyoruz. Ama biliyoruz ki Rabbimiz yanlış yapmaz. Yanlışa izin vermez. Planlı. Adem babamız yaratılmadan önce planlanmış işler yapıyor Allah. Buna biz iman ediyoruz. Bu imanımız bizim bir şaka değil. Bir tahmin değil. Bu olaylardan etkilenerek, Aklımıza gelmiş düşünceler değil. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken dediğimiz şeylerdir bunlar. Allah'a iman ettim. Meleklerine iman ettim. Kur'an'ına iman ettim. Peygamberlerine iman ettim. Kaderine iman ettim. Dediğimiz gün iman ettiğimiz şeylerdi bunlar. Bunu yapmadıkça da müminliğimize, İnanacak bir melek yoktur bu kainatta. Böyle mi mümin olur diyecek melekler vardır sadece. Bugün biz, bu ümmetin, Ömer bin Hattab radıyallahu an günlerindeki gibi, İslam'ın izzetiyle ayakta durduğu, Kur'an'ın son sözü söylediği günü, Bugün göremeyebiliriz. Hayat benden ibaret mi? Müslümanlık, İslam benden ibaret mi? Allah'ın hükmü ben miyim sadece? Hayır. İnsanlığın Adem'inden aleyhisselam sonuna kadar ki süreçte ben kaçta kaçım? Benim yaşıtlarım, neslim kaçta kaçtır? ve Adem Aleyhisselam'ın cennetten dünyaya peygamber olarak gönderilmesinden son kıyamet saati olan İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfüreceği saate kadar zaman dilimi içerisinde benim yaşadığım 50 sene, 80 sene yüzde kaça tekabül ediyor? Allah dinini bu bütün zamanlar ve bütün mekanlar için, bütün insanlar için gönderdi. Ve hakkın yer yer güçlü, yer yer yerinde duran, batılın yer yer sürünen, yer yerde sivrilen yapıda olmasını takdir buyurdu. Dünya hayatında oyun böyle oynansın diye. Şimdi, Mümin insan, benden sonrası gitsin bu dünyanın der mi? Benden öncekileri yok saydım der mi? O zaman Allah'ın belki de, 30 bin yıllık bir plan için hazırladığı takvimi, kendi dönemiyle sınırlandırabilir mi bir mümin? Hayır. Bizim duvarlarımızda asan, asılan takvim, kağıtlara yazılı takvim, bir yıllıktır, bilemedin yüz yıllıktır. Allah'ın asıl takvimi levh-i mahfuzdadır ve o yüz bin yıldan da daha uzun bir takvimdir. Kaderimiz bile bizden binlerce sene önce yazılmış bir kaderdir. Bugün yaşadığımız sorun, mescidi aksağımızı kafirlerin işgal etme sorunundan önce, topraklarımızı sömüren küfür projelerinden önce, nesillerimizi imha eden, çürük kafalı, günü birlik yaşar bir nesil haline getiren internet ve benzeri yatırım yapılmış ve ifsat için kullanılan dünyanın vesairenin bütün bunlardan önce benim asıl sorunum. Bugünkü Müslüman neslin asıl sorunu hangi Allah'tı senin iman ettiğin Allah sorusuna verdiği laubali cevaptır. Bedir'de peygamberini vasabını yalnız bırakmayan Allah mı senin Allah'ın? Nuh'un gemisini aleyhisselam şu kadar zaman su üzerinde yüzdünen Allah mı senin Allah'ın? Lut aleyhisselamın kavminin fesadından sonra bir meleğin kanadıyla şehri olduğu gibi göklere kadar kaldırıp oradan yere fırlattıran Allah mı senin Allah'ın? Yoksa zavallı gariplerin ikindiden sonra toplanıp güneşi söndürmek için üfleyip durdukları, sonra da güneşi söndürdük diye güneş batınca sevindikleri, kadeh tokuşturdukları pozisyonu yansıtan, Artık hilafet gitmiştir, şeriat kapatılmıştır, artık yönümüz batıdır diyen demeçler midir? Senin inandığın, o demeçlerle giderildiğini zannettikleri iman mıydı senin imanın? Bu soru uykusuz bırakacak bir sorudur. Ağır, sıkıntılı, stres verici soru şüphesiz. Ama bu soruyu sormazsak hesabını soracak Allah. Hangi Allah'a idi imanımız bizim? Kur'an'da yüzlerce ayet ne anlatıyor? Yusuf'un intikamını 30 sene sonra tıpış tıpış ayağına gelen kardeşlerinden alan Allah değil midir? Asiye'nin ölümünü müminler için kıyamete kadar en değerli ibret sahnesi olarak bırakan Allah değil midir? Binlerce mümin içi yerlerindeki bebekli annelerle beraber ateş doldurulmuş çukurlara atılan sahneyi gören Allah bizim Allah'ımız değil midir? Firavun'u Denizde boğan, Karun'u yerin dibine batıran Allah, bizim Allah'ımız değil midir? Ne okuyoruz biz Kur'an'dan? Niye okuyoruz Kur'an'ı? Niye okuyoruz Kur'an'ı biz? Para birilerinin elindeymiş. Karun'dakinden fazla mı ellerindeki para? Batı çok güçlüymüş. Ne kadar? Allah'ın gücünün yüzde kaçında? Katrilyonda kaçında? Sonsuzluğun kaçta kaçında? İman ne büyük nimet ya Rabbi. Tam bir imanda huzur var. Sulandırılmış imanda ise stres var. Yeniden İman edelim diyecek halim yok. Müminiz elhamdülillah. Ama neye iman ettiğimizi defalarca düşünelim derim. Bugün bir fay hattında yaşıyoruz. Altımızdan doğal afetler, üstümüzden küfür bombaları yağıyor. Nefesini aldığımız... Ciğerlerimize indirdiğimiz havanın içinde hesabı yapılamayacak kadar şer frekansından bal yağar gibi zehir yağıyor kulaklarımıza. Ve biz onu bal emiyor gibi emiyoruz. Görmediğimiz hava molekülleri bile Allah'a isyan taşıyor bize. Film olarak, mesaj olarak, söz olarak, düşmanlık olarak her şeye rağmen, Allah bizimle, Allah bizimle, ne demiş, buyurmuştu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir çok korkunca, mağarada, iman testi, Ebu Bekir, biz iki kişiyiz, sen ve ben, müşrikler, eğilseler bizi görecekler, ama burada üçüncüsü, Allah olan insanlarız biz, Üçüncüsü Allah olan bir iki kişi korkar mı? Korkar mı? Dünya dönüyor. Aleyhimize dönüyor. Doğru. Biz öyle görüyoruz. Ve biz bir deprem fay hattında yaşayan bir kabile gibiyiz. Nereden bombalanacağımız, nereden bir düşmanın içimize sızdırılıp, içten bizi çökertme projesi olarak, bizim elimizde bestettirileceğini bilemiyoruz. Bunların hepsi doğru olabilir. Ve doğru da nitekim. Ama bu doğruların en doğrusu, her şey Allah'ta bitiyor gerçeğidir. Biz oturup, Allah'a imanımızla, Kur'an'ımızın mağlup edilebileceğine dair hissiyatımızı bir karşılaştırı verelim. Mümin böyle düşünür mü acaba? Düşünebilir mi? Mümin diyebilir mi ki, velev ki iç aleminde olsun. Bu büyük dev uzaya bile yayılmış teknolojiden sonra, Türkiye'deki bütün çocukları hafız bile yapsan, nerede bir daha şeriat devleti? Alimallah, gerçekten bu kafayla yaşayan birilerinden elbette şeriat devleti olmaz. Doğrudur. Burada pes ettik. Ama bir gerçek var. Moğollar, İslam'ın kökünü kazımak için Bağdat'a geldiler. Kök kazıyoruz diye de bir sürü dalımızı, budağımızı kırdılar. İslam halifesini, Abbas halifesini, üstünde tahtının bulunduğu halının içinde rulo yaptılar. Onu da nehre attılar öyle. Halıyı bağladılar uçlarından, nehre attılar. İslam'ın köklerini kazıdık zannettiler. Sonra ne oldu? Ne oldu? Sonra Allah onların hepsini Müslüman olarak Hindistan'a geri gönderdi. Bugün 200 milyon Müslüman Hindistan'da var. Müslüman olup gittiler. İslam'a davet edecekler Moğolların ayağına gelememişlerdi. Becerip daveti ulaştıramamışlardı. Geldiler İslam'ı aldı gittiler. Biraz pahalıya mal oldu. Çok şehitler verdik o zamanın tembellerini tekdip etti Allah aynı zamanda da dul kalan kadınlar yetim düşen çocuklar ecirlerini ahirette buldular Allah'ın dini mağlup olmadı İslam gömülemez çünkü İslam Allah'tır Allah'a ölüm biçilemez Allah öldürülebilir dediğimiz zaman İslam gider deriz. Ama Müslüman olduğunu söyleyen çöküntü Müslüman gidebilir. Bunda bir itiraz yok. Müslüman gider, İslam gitmez. Kaldı ki Müslüman da yüz kere öldürülse, kıyma makinelerinden geçirilse bile o da kalabilir Allah'ın izniyle. Yüreğini kaybeder, her şeyi gider yüreği sağlam kalır kıyma makinesinden geçse ateşler içerisinde yakılsa o İbrahim gibi dirilir bir gün Allah'ın izniyle dönüp biz neye iman ediyoruz ne demek Allah'a iman ne demek Allah şeriat, Kur'an hilafet ne demek bunu yeniden düşünelim imanımızın bize getirdiği Özgün ağırlığımızı tartmaya çalışalım. Bizden önceki nesil, bu iş bitmiştir diye, çökmüş, yıkılmış olabilirler. Onlara Allah'tan mağfiret dileriz. Onlar şu sistemle, sekülerizmle bilmem neyle barışalım, öyle yaşayalım diyebilirler. Bizim vazifemiz, Bedir'deki yiğitleri ölçü almaktır. Ki Bedir'e gelenler bize de gelsin. Biz Uğur'dan kaçanları, Hendek gazvesi gününde, bizim evde hanımlar doğum yapacak deyip, kaçanları ölçü alırsak, onların gittiği yer belli. Öbürlerinin hayatları ve gittikleri yer belli. Tercih yapıyoruz. Herkes tercihini yapacak. Allah'ın izni ve lutfuyla da dinimizin din olduğu, hayat olduğu günleri göreceğiz. Göremezsek toprağın üstünde, toprağın altındayken melekler bu müjdeleri bize getirecek Allah'ın izniyle. Bunun için varız. Bunun için müminiz. İsa aleyhisselama inandık deyip ilk tehdidiyle romanın her şeyden vazgeçenlerle aramızdaki fark da budur. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alemin.